Kefalos. Klozomenya'dan Atina'ya geldiğimde çarşıda Ademantos ile Glaucogon'a rastladım. Ademantos elimi sıkarak, selam Kefalos, yapabileceğimiz bir şey varsa söyle dedi. Evet, zaten ben de onun için buradayım. Sizi arıyordum dedim. Söyle istediğini dedi. Ben de sordum. Sizin ana bir kardeşiniz vardı. Neydi adı? Klozomenya'dan buraya ilk gelişimde daha çocuktu. Ondan beri de çok zaman geçti. Sanırım babasının adı Prilampes idi. Tamam dedi. Onunki de antifon. Ama asıl öğrenmek istediğin ne? Benim çok düşünen yurttaşlarım işitmişler ki bu antifon bir zamanlar Zenon'un arkadaşı Pitodorus diye biriyle pek içli dışlıymış. Sokrat, Zenon ve Parmenides'in tartışmalarını Pitodorus'tan dinleye dinleye belliğine yerleştirmiş dedim. Doğru söylüyorsun dedi. İşte duymak istediklerim bunlar dedim. Bu hiç de güç değil, dedi. Kardeşim gençliğinde gerçekten bunlarla pek ilgilendi. Şimdi ise adaşı olan dedesi gibi atlarla uğraşıyor. Gerekiyorsa gidelim. Az önce buradan ayrılıp evine gitti. Yakında Melitede oturuyor. Bunlardan söz ederek koyulduk yola. Antifon'u evde demirciye onarması gereken bir gem verirken bulduk. Onu başından savdıktan sonra kardeşleri niye geldiğimizi söylediler. Beni ilk gelişinden anımsayıp selamladı. Tartışmaları aktarmasını istediğimizde ilkin duraksadı, zor işledi, sonra da başladı anlatmaya. Antifon'un dediğine göre Pitodorus, Zenon'la Parmenides'in büyük panaten yaşanlıklarına geldiğini söylemiş. Parmenides iyice yaşlanmış, saçları iyice aklaşmışmış. Ama oldukça zinde, yakışıklıymış. Yaşı da 65'in üzerindeymiş. Zenon ise kırkına yakın, boylu bozlu, şık giyimliymiş. Parmenides'in sevgilisi diye bilinirmiş. Kentin dışında, Kerameikos'ta Pitodorus'un evinde konaklamışlar. Sokrat'la birlikte Zenon'un okuyacağı yapıtı merak eden pek çok kişi de gelmiş oraya. Çünkü ikisi de ilk kez o zaman oraya geliyorlarmış. Sokrat o sıralarda oldukça gençmiş. Parmenides dışarıdayken yapıtı Zenon kendisi okumuş. Okunacak pek az şey kalmışken, Pitadorus'un dediğine göre kendisiyle ve Parmenides'le birlikte otuzlardan Aristoteles'te içeri girmiş. Onlar yapıtın son birkaç satırını dinlemişler ama Pitadorus daha önce Zenon'u dinlemiş. Sokrat dinledikten sonra ilk uslanlamanın ilk savının yeniden okunmasını istemiş. Sav okunduktan sonra da şöyle demiş. Bununla ne demek istiyorsun Zenon? Var olanlar çok şeyse aynı şeylerin hem benzer hem de benzemez olmaları gerekir. Bu da olanaksızdır. Çünkü benzer olanların benzemez, benzemez olanların benzer olmaları olanaksızdır. Böyle diyorsun değil mi? Öyle demiş Zenon. Demek benzemez olanların benzer, benzer olanların benzemez olması olanaksızsa çok şeyin var olması olanaksızdır değil mi? Çünkü çok şey var olsa olanaksız şeyler ortaya çıkıyor. O halde senin tanıtlamanın demek istediği, bütün söylenenlere karşı çok şeyin var olmadığını savunmaktan başka bir şey değil. Bunun içinde tanıtlamalarının her birinin senin için kanıt olduğunu düşünüyorsun. Öyle ki ne kadar tanıtlamada bulunduysan bunların hepsinin çok şeyin var olmadığı konusunda kanıtlar getirdiğini düşünüyorsun. Değil mi? Böyle mi diyorsun? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum? ''Yok'' demiş Zenon. ''Yapıtın söylemek istediğini genelde iyi anlamışsın.'' Sokrat şöyle karşılık vermiş. Parmenides, anladığıma göre Zenon yalnız dostlukla yetinmiyor. Yapıtıyla da senin peşinden gitmek istiyor. Çünkü bir biçimde senin yazdıklarının aynını yazmış.'' Değişik yoldan gidip başka bir şey söylediğine inanmamızı istiyor. Nitekim sen dizelerinde her şeyin bir olduğunu söylüyorsun ve bunu yeterince temellendiriyorsun. O ise çokluğun olmadığını belirtiyor. Kanıtlarını da çok sayıda ve genişleterek ortaya koyuyor. Biriniz tek bir şeyin var olduğunu, birinizle çokluğun olmadığını söylüyorsunuz. Ama her ikinizde sanki söyledikleriniz hiç de birbirine yakın şeyler değilmiş gibi konuşuyorsunuz. Biz de başka başka şeyler söylediğinizi sanıyoruz. Evet demiş sen o. Ama sen benim metnimdeki gerçek anlamı her yerde bütünüyle yakalayamamışsın. Gerçi lakane tazıları gibi söylenenleri iyi izliyorsun ama her şeyden önce şu gözünden kaçıyor. Yapıt. Senin dediğin gibi çok büyük bir şey yaptığına insanları kandırmak üzere yazılmış değil. Senin söylediğin ayrıntılardan biri, bu yapıtın var olan tek bir şeyse pek çok saçma şey ve bizzat temellendirmenin kendisiyle çelişkili şeyler ortaya çıkmaktadır diye onu alaya almak isteyenlere karşı Parmenides'in savına bir katkı olarak yazıldığı doğrudur. Diyeceğim bu yapıt çokluk olduğunu söyleyenlere karşı çıkıyor, bunlara karşı açıklamalar getiriyor. Demek istediğimi şu şekilde daha da açmaya çalışayım. Tek bir şeyin var olduğu savı yerine çok şeyin var olduğunu söyleyenlerin savı iyi kurcalandığında tek bir şeyin var olduğu savından daha gülünç olmakta. Metin benim gibi genç biri tarafından işte böyle bir başarı isteğiyle yazılmıştır. Bu metni biri benden gizlice aldı. Yani metni açıklayıp açıklamamaya karar verme olanağım bile olmadı. Demek Sokrat, sen metnin bir gencin başarı isteğiyle değil de, bir yaşlının saygısını kazanma amacıyla yazıldığını sandığın için yanılıyorsun. Ama dediğim gibi, pek kötü de açıklamadın metinde denmek isteneni. Kabul ediyorum, demiş Sokrat. Dediğin gibi olduğunu da düşünüyorum. Ama şunu söyle bana, benzerlik iddiası diye kendi başına bir şeyin var olduğunu, bunun karşıtı benzemezlik iddiası diye bir şeyin var olduğunu, bu iki şeyden benim, senin ve çokluk dediğimiz başka şeylerin pay aldığını mı düşünüyorsunuz? Benzerlikten pay alanlar ne kadar pay alıyorlarsa o kadar benzer, benzemezlikten pay alanlar ne kadar pay alıyorlarsa o kadar benzemez, her ikisinden de pay alanlar o kadar her ikisi de olamazlar mı? Her şey bu iki karşıt idadan pay alıyorsa ve her ikisinden de Pay alındıklarından ötürü aynı şeyler kendi kendilerine hem benzer hem de benzemez olurlarsa bunda şaşacak ne var? Nitekim biri bana benzerlerin kendilerinin benzemez olduğunu ya da benzemezlerin kendilerinin benzer olduğunu gösterseydi bir mucize olurdu. Ama her ikisinden pay aldıkları için aynı şeylerin hem benzer hem de benzemez olduğunu gösterirse bu bana hiç de tutarsız görünmez Zenon. Biri bana her şeyin tek bir şeyden pay almasından ötürü tek olduğunu ve bu aynı şeylerin çokluktan pay almaları nedeniyle de çok olduğunu gösterirse yine tutarsız olmaz. Ama var olan tek bir şeyken bunun kendisini çok şey olarak gösterecek olursa buna şaşıdığım. Öteki bütün şeyler konusunda da bu böyledir. Biri cinslerin ve türlerin kendilerini kendi içlerinde böyle karşıt şeyler olarak ortaya koyup gösterirse şaşmaya değer ama Beni çokluk olarak göstermek istediğini de sağımın başka, solumun başka, önümün, arkamın başka, üstümün, altımın başka olduğunu. Çünkü çokluktan pay aldığımı düşünüyorum. Beni bir şey olarak göstermek istediğinde de yedi kişi olan bizlerden biri olan benim, birden pay alan bir insan olduğumdan ötürü bir olduğumu söyleyerek beni hem bir hem de çok şey olarak gösterirse şaşacak ne var? Çünkü ikisini de doğru olarak göstermek. Demek biri taş, odun gibi şeyleri aynı zamanda hem bir hem çok olarak göstermek üzere ele alırsa, Onun böyle şeyleri tek ve çok olarak gösterdiğini söyleyeceğiz. Yoksa teki çok, çoğu tek diye göstermemektedir. Hepimizin katıldığı bir şeyi söylemekte şaşılacak ne var? Ama az önce sözünü ettiğim nesnelerin cinslerini önce teker teker ayırırsa, söz gelişi, benzerliği, benzemezliği, çokluğu, birliği, durağanlığı, devinimi ve bu tür her şeyi sonra da bunları kendi içlerinde karıştırabilecek ve ayrılabilecek şeyler Olarak gösterirse, o zaman buna söz Zenon demiş. Bence sen bunların üzerinde çok ustaca durdun. Ama dediğim gibi, biri iddaların bizzat kendileri için de her biçimde birbirinin içine girmiş. Bu aynı güçlüğü görünenlerde yaptığımız gibi düşünülenlerde de aynı şekilde gösterebilirse çok sevinirim. Sokrat bunları söylerken, Pitagoros her yeni konuya geçişte Parmenides'e Zenon'un kızacağını düşünüyormuş. Ama onlar Sokrat'ı büyük bir dikkatle dinliyorlar, Sokrat'ı hayran hayran izliyorlar, sık sık da birbirlerine bakarak gülümsüyorlarmış. Sokrat konuşmasını bitirince Parmenides şöyle demiş. Tartışmalardaki gücünle gerçekten hayran olunacak birisin ama söyle bana, sen kendin dediğin gibi bazı ideaların kendilerini bir yana... Bunlardan pay alanları bir yana ayırdın mı? Bizim sahip olduğumuz benzerliğin dışında kendisi benzerlik olan bir şeyin olduğunu ve kendisi bir çok olan şeylerin Zenon'dan dinlediğin her şeyinde kendi kendilerine var olduğunu mu düşünüyorsun? Bence öyle demiş Sokrat. Ya şunlar demiş Parmenides. Kendi başına bir adalet ideası, kendi başına iyi, güzel ve bu gibi şeylerin ideası var mı? Evet demiş. Bizim dışımızda ve bizi biz kılan her şeyin dışında insanın idası nedir? İnsanın ateşin, suyun bir idası var mıdır? Böyle şeyler konusunda ötekilerden olduğu gibi olduğunu söylemek mi gerekir? Yoksa bunlardan başka türlü mü söz etmek gerekir? Çoğu kez karar veremiyorum demiş. Ya idası olması gülünç gelebilecek şeyler konusunda, söz gelişi, kıl, çamur, pislik ya da çok aşağı ve bayağı bir başka şey konusunda. Bunların da elimizle dokunabildiğimizden başka bir şey olarak ayrıca bir idealarının bulunduğunu söyleyip söylememek konusunda kararsız mısın? Hayır demiş Sokrat, görünenler nasılsa öyledir. Bunların bir ideasının bulunduğunun düşünülmesi pek tutarlı değil. Ancak her şeyi konusunda ayrı olan herhangi bir şeyin olup olmadığı konusu zihnimi pek kurcalamıştı. Sonraları böyle düşününce sonsuz bir aptallığa düşüp tersiz olmaktan korktuğum için sakınarak yol almaya başladım. Oysa az önce idaları olduğunu söylediğimiz nesnelere gelince bunlar üzerinde daha bir coşkuyla çalışıyorum. ''Henüz pek gençsin de ondan Sokrat.'' demiş Parmenides. ''Felsefe henüz ileride saracağı gibi sarmamış seni kanımca. O zaman bunlardan hiçbirini aldırmayacaksın. Şimdilik yaşın gereği insanların sanılarına pek önem veriyorsun. Şimdi şunu söyle bana.'' ''Sence dediğin gibi kimi iddialar var, bunlardan pay alan başka şeyler de onların adını alıyor. Örneğin, benzerlikten pay alanlar benzer, büyüklükten pay alanlar büyük, güzellikten ve adaletten pay alanlar ise güzel, adil oluyorlar, öyle mi?'' tamam.'' demiş Sokrat. ''Öyleyse pay alanlar iddianın bütününden mi, yoksa bir parçasından mı pay alıyorlar? Bunların dışında başka bir tür pay alma olabilir mi? Nasıl olabilir?'' demiş. Sence birçok şeyin her birinde olan idea'nın bütünü tek bir şey mi? Değilse ne? Bir olmasına ne engel var? demiş Sokrat. Demek pek çok şeyde tek ve aynı olmasına karşın ayrı ayrı olanlarda bütün olarak bulunacak. Yani kendi kendinin dışında bulunacak. Hayır demiş. Tek ve aynı olmasına karşın gene de çok yerde olan ve hiç de kendi kendinin dışında olamayan gündüz gibi iddiaların her biri de her şeyde tektir ve gene de aynıdır. Tek ve aynı şeyi aynı zamanda çok yapmayı iyi beceriyorsun Sokrat. Sanki bir örtünün altına girmiş pek çok insanın bu çokluk içinde bir bütün olduğunu söylüyorsun. Yoksa böyle bir şey demek istemiyor musun? Aynı şey demiş. O halde örtü her bir kişinin üzerinde bütün olarak mı vardır, yoksa her birinin üzerinde örtünün bir parçası mı vardır? Parçası. Demek Sokrat, idaların kendileri parçacıklar halindedir ve onlardan payalanlar parça olarak payalırlar. Her bir şeyde de bütünüyle bulunmazlar, parça olarak bulunurlar. Öyle görünüyor. Öyleyse Sokrat demiş, bir tek idanın gerçekten parçalara ayrıldığını söyleyeceksin. Hem de o yada tek olarak kalacak öyle mi? Hiç de öyle değil demiş. Bak demiş, büyüklüğün kendisini bölecek olsan, büyüklüğün pek çok büyük parçasından her biri, büyüklüğün kendi kendisinden daha küçük olan parçası bakımından büyük olacaktır. O zaman bu mantıksız olmayacak mı? Elbette demiş. Eşitliğin küçük bir parçasını alan her bir nesne, eşitliğin kendisinden daha küçük olması bakımından eşitliğe sahip olduğundan bir nesneye eşit mi olacaktır? Olanaksız. Bizlerden biri küçüklüğün bir parçası olacak olsa, küçüklük ondan daha büyük olacaktır. Çünkü o kendi parçasıdır. Dolayısıyla küçüklüğün kendisi daha büyük olacaktır. Alınmış olan parça bir nesneye eklenecek olsa, o nesne öncekinden daha büyük değil, daha küçük olacaktır. Bu kesinlikle olamaz demiş. O halde ne parça, ne de bütün olarak payalamayan öteki nesneler sence iddalarından ne şekilde pay alacaklardır? Zeus adını böyle bir şey belirlemek hiç de kolay gelmiyor bana. Tamam, ama öyleyse şu konuda ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Sanırım sen şundan ötürü her bir ideanın tek olduğunu düşünüyorsun. Ne zaman sana çok sayıda büyük şeyler varmış gibi gelse, bütüne baktığın için görünümün kendisinin bir tek olduğunu sanıyorsun. Bu nedenle de büyüklüğün tek olduğunu düşünüyorsun. Doğru söylüyorsun demiş. Büyüklüğün kendisini ve öteki büyük şeyleri de aynı şekilde düşünceyle görsen, bütün bunların zorunlu olarak büyük görünmesinden ötürü yine tek olan bir başka büyüklük idası görünmeyecek mi? Öyle gibi. Öyleyse büyüklük iddiasının ve ondan payalanların dışında bir başka büyüklük idası daha görünecektir. Bütün bunlarda büyük olacağından bütün bunlar içinde bir başka büyüklük idası olacaktır. İdealardan her biri de sana göre tek olmayacak, büyüklük açısından sonsuz sayıda büyüklük ideası olacaktır. O zaman Sokrat şöyle demiş. Ama bu idealardan her biri galiba birer kavram. Bu durumda düşünceden başka bir yerde bulunmaları uygun olmayacaktır. O zaman da her bir idea kesinlikle tek olacak, az önce söylenen artık doğru olmayacaktır. Tamam, kavramların her biri tektir ama ne gibi bir kavram söz konusu hiçbir şeyin kavramı Söz konusu hiçbir şeyin kavramı mı? Bu olanaksız. Öyleyse belli bir şeyin kavramı. Evet. Var olan bir şeyin mi? Var olmayan bir şeyin mi? Var olan bir şeyin. Bir tek şeyin değil mi? Bu şeyi düşünce hepsine giderek tek olan bir idea olarak düşünecektir öyle mi? Evet. O halde her şeyde hep aynı olarak düşünülen bu idanın tek olması olanaksız olmayacak mı? Bu da zorunlu görünüyor. Öyleyse demiş Parmenides, öteki şeylerin idalardan pay aldığını söylediğine göre, sence ya her bir idanın kavramlardan oluşması ve hepsinin düşünmesi ya da kendileri düşünce oldukları halde düşünmeyen şeyler olmaları zorunlu olmayacak mı? Bunun hiçbir temeli yok Parmenides. Bence durum şöyle. İdeaların kendileri doğada ilk örnekler olarak bulunurlar. Öteki şeyler bunlar gibi görünenler ve bunlara benzerler. Öteki şeylerin oluşmaları için idalardan pay almaları da bunlara benzemekten başka bir şey değildir. O zaman bir şey idaya benziyorsa, o ideanın benzer kılındığı ölçüde o ideanın kendisine benzetilene benzer olmaması olan aklı mıdır? Ya da Benzere benzeyen olmamasını sağlayan bir şey var mıdır? Yoktur. Benzeyen iki nesnenin her ikisinin de tek ve aynı olan bir şeyden pay almaları büyük bir zorunluluk değil mi? Zorunludur bu. Ondan pay alan benzerlerin benzedikleri şey ideanın kendisi olmayacak mı? Tamam öyle. O halde bir şeyin ideaya benzer olması, ideanın da ona benzemesi olanaksızdır. Öyle olmasa, ideanın dışında hep başka bir idea ortaya çıkacaktır. Bu da bir şeye benzer olsa yeniden bir başka idea çıkacaktır. İdea kendisinden pay alan nesneye benzeyecek olsa, hep yeni bir ideanın ortaya çıkması hiç sona ermeyecektir. Çok doğru söylüyorsun. Demek öteki nesneler ideadan benzerlik bakımından pay almıyorlar. Bir başka pay alma biçimi aramak gerekiyor. Öyle gibi. Görüyor musun Sokrat? Demiş. İdealar kendi başına var olanlar olarak belirlendiğinde nasıl çıkmaza düşüyoruz? Hem de nasıl? Şunu iyi bil. Kısaca söylemek gerekirse belli bir tek ideayı var olanların her biri ile ilgili bir şey olarak ortaya koymak istersen nedenle çıkmaza düşüleceğini bilemezsin. Nasıl? Demiş. Pek çok ve değişik çıkmazlar var. Ama en önemlisi şu. Biri İdealar olarak var olmaları gerektiğini söylediğimiz, bu şekilde var olan şeylerin bilinemeyeceğini ileri sürecek olsa, buna karşı çıkan kişi, pek çok şeyde deneyimli, becerikli, zorlu bir tanıtlama çerçevesinde her şeyi didikleyebilen biri değilse, ona yanıldığını gösteremez, tersine öteki birikini ideaların bilinmez olmalarının zorunluluğuna inandırabilir. Nasıl Parmenides demiş Sokrat. Sokrat, ''Senin ya da her, her bir şeyin kendinde bir varlığı olduğunu düşünen bir başkasının her şeyden önce onların hiçbirinin bize olmadığı konusunda bana katıldığını sanıyorum.'' ''Yoksa başka türlü nasıl kendi kendinde olabilir?'' demiş Sokrat. ''İyi dedin.'' demiş. O halde nice idea varsa hepsi oldukları kadarıyla birbirlerine göre vardır. Kendi varlıkları kendilerine göredir. Yoksa benzerler olarak ya da her ne biçimde düşünülüyorsa bizim duyumsadıklarımıza göre var değillerdir. Pay alan bizler de onların her birine göre ad alırız. Bizdekiler onlarla eş adlı olmalarına karşın kendi kendilerine göre vardır. İdealara göre değil. Bütün bunlar onlardan değil, kendi kendilerinden de bu şekilde ad alırlar. Ne demek istiyorsun demiş Sokrat. Söz gelişi demiş Parmenides. Birimiz birinin efendisi ya da kölesi olsa efendiliğin kendisinin değil o efendinin kölesi olur. Öteki de köleliğin kendisinin değil. O kölenin efendisi olur. Ama insan olması, insan olması açısından bir insan için her ikisi de olur. Oysa efendiliğin kendisi, kölelik olan şey neyse o köleliğin kendisinin efendiliğidir. Aynı şekilde kölelik de efendiliğin kendisinin köleliğidir. Ama bizdekilerin onlara göre bir değeri yoktur. Onların da bizdekilere göre. Dediğim gibi onlar kendi başlarına, kendilerine göre vardır. Bizdekiler de aynı şekilde kendileri, kendilerine göre vardır. Yoksa dediğimi anlamıyor musun? Evet de anlıyorum demiş Sokrat. Bilgiyi bilgi kılan bilginin kendisi değil de Doğruluk neyse onun bilgisi olmayacak mı? Elbette. Yine bilgilerin her biri bilgi olarak var olanların her birinin var olanlar olarak bilgisi olacak değil mi? Evet. Bizdeki bilgi, bizdeki doğruluğun bilgisi olmayacak mı? Yine bizdeki bilginin bizdekilerin bilgisi olduğu sonucu çıkmayacak mı? Bu zorunlu. Ama senin de katıldığın gibi idaların kendilerine sahip değiliz. Bizde olmaları da olanaksız. Öyle. Bilgi ideasının kendisi tek tek var olan cinslerin kendilerini bilebilir mi? Evet. Oysa biz kesinlikle buna sahip değiliz. Değiliz. Demek ideaların hiçbirini bilemeyiz. Çünkü bilginin kendisinden pay almıyoruz. Öyle görünüyor. O halde her ne iseler güzelin kendisi, iyinin kendisi ve ideal dediğimiz her şey bizce bilinemez. Korkarım öyle. Bak bundan daha kötüsü var. Neymiş o? Şöyle diyebilirim. Bilgi cinsi diye bir şey varsa o bizdeki bilgiden çok daha kesin bir bilgidir. Güzellik ve öteki her şey için de bu böyledir. Evet. Şimdi bir başka şey o bilgiden pay alıyorsa Tanrı'dan başka birinin en kesin bilgiye sahip olduğunu söyleyemezsin değil mi? Söyleyemem. Bilginin kendisine sahip olduğuna göre Tanrı'nın bizdekileri bilmesi olan aklı mıdır? Niye olmasın ki? Hayır demiş Palmenides. Çünkü aramızda anlaşmıştık. Ne ideaların kendilerinin sahip olduğu değerin bizdekilere göre bir değeri var, ne de bizdekilerin onlara göre. Onların her biri kendilerine göre bir değere sahip. Öyle anlaşmıştık. Demek en mükemmel efendiliğin kendisi ve en kesin bilginin kendisi Tanrı'da ise ne onların efendiliği bize efendilik edebilir ne onların bilgileri bizi ve bizde bulunanlar içinde bir başka şeyi bilebilir. Aynı biçimde biz de bizdeki erkle onları yönetemeyiz, bizdeki bilgiyle hiçbir tanrısal şeyi bilemeyiz. Yine aynı uslanlamaya göre onlar bizim efendimiz değildir. Tanrı olsalar bile insanların yapıp ettiklerini bilemezler. Aman dikkat et, Tanrı'yı bilgiden yoksun kılacağını göre sözlerin pek cüretli olmasın demiş Sokrat. Olanların idaları kendinde var olanlar diye alındığında ve her bir ida kendi başına bulunan bir şey olarak belirlendiğinde bunlar ve bunların yanında pek çok başka güçlüklerin ortaya çıkması zorunlu demiş Parmenides. Öyle ki bunları dinleyen biri çıkmaza girecek, ideaların var olmadığını, var olsalar bile onların insan doğasınca bilinemez olmalarının büyük bir zorunluluk olduğunu ileri sürecek, bunları söyleyen yerinde bir şey söylüyormuş gibi görünecek ve az önce dediğimiz gibi onu kandırmak şaşılası bir şey olacaktır. Elbette her bir şeyin bir cinsi, bir de kendisi, kendinde bir varlığı olduğunu anlamak iyice yetkin birinin işidir. Ama bütün bunları yeterince temellendirdikten sonra bir başkasına öğretebilecek kişi daha da hayran olunabilecek biri olmalı. Sana katılıyorum Parmenides demiş Sokrat. Bence Usa uygun konuşuyorsun. Ama demiş Parmenides, eğer biri şimdi söylediklerimize ve buna benzer başka şeylere bakarak var olanların idaları olduğunu kabul etmezse ve tek tek her bir nesnenin ideasını belirlemeyecek olursa, var olanların her biri için hep aynı kalan bir ida olduğunu kabul etmediğinden düşüncesini ne yöne çevireceğini bilemeyecektir. Bu şekilde de tartışma olanağını bütünüyle ortadan kaldıracaktır. Ama bence bu durumun çoktan farkındasın. Doğru söylüyorsun demiş. Öyleyse felsefe konusunda ne yapacaksın? Bunlar bilinemediğine göre nereye bakacaksın? Bu durumda bunu görebileceğimi sanmıyorum. Çünkü Sokrat, sen vakitsiz, alıştırma yapmadan... Güzeli, adili, iyiyi ve idealardan her birini tek bir şey olarak belirlemeye kalkıyorsun. Önceki gün Aristoteles'le konuştuğum sırada da bunu düşündüm. Şunu söyleyeyim, tartışmalardaki gücün oldukça iyi, hatta tanrısal ama kendine biraz şekil düzen ver. Henüz gençken yararsız görünen ve çoğunluğun gevezelik dediği alıştırmayla daha çok uğraş, yoksa doğruyu yakalayamayacaksın. Ne türden bir alıştırma bu parmenides demiş. Şu, Zenon'dan da dinlediğin türden diye yanıtlamış. Öte yandan alıştırmanın görünenlerde kalmasına izin vermeyerek bunlar çevresinde dönüp dolaşılması yerine usla kavranabilecek ve ideaları olduğu düşünülebilecek şeylerin üzerine de araştırma yapmayı önermen hoşuma gitti. Çünkü bence, demiş, orada benzerleri, benzemezleri ve her ne olursa olsun başka var olanları göstermek hiç de güç değildir. Güzel demiş ama buna ek olarak şunu da yapmak gerekiyor. Daha çok alıştırma yapmak istersen yalnızca her varsayılan şeyin olması durumunda bu varsayımın sonuçlarına bakmakla yetinilmemeli. Aynı zamanda varsayılan bu şeyin olmaması durumuna da bakılmalı. Ne demek istiyorsun demiş. Söz gelişi demiş Susan onun varsayımı üzerinde durmak istersen çokluk varsa çokluk açısından çok şeyin kendisine göre ve bire göre bir açısından kendine göre ve çokluğa göre ne sonuçlar çıkması gerektiğini yine çokluk yoksa bir açısından ve çokluk açısından kendilerine göre ve birbirlerine göre ne sonuçlar çıkacağına bakmak gerekir. Yine benzerliğin olduğunu ve olmadığını varsaydığında her iki varsayımdan varsayılanlar için ve başka şeyler için kendilerine ve birbirlerine göre ne sonuçlar çıkacaktır buna bakmak gerek. Benzemezlik, devinim, durağanlık... Oluş, yok oluş ve varlıkla yokluğun kendisi konusunda da aynı uslamlama geçerlidir. Sözün kısası, her ne üzerinde olduğu, olmadığı yolu ya da ne biçimde olursa olsun, başka bir biçimde ne sav ileri sürülürse sürülsün, kendisine göre, bire göre ve ötekilerden her biri açısından tek tek ortaya çıkan sonuçlara bakmak gerekiyor. Seçilenden yola çıkarak daha çoğa göre ve hepsiyle birlikte onlara göre de bu böyle. Ötekiler de hem kendilerine hem de bir başka şeye göre hep seçilen yönünde. ister savlanan şey var olan bir şey olarak savlansın, ister var olmayan bir şey olarak. Sen alıştırma yaparak doğruyu kesin bir biçimde görmek istersen bu böyle olmalıdır. ''Zor bir iş öneriyorsun Parmenides. Pek de anlamıyorum. Daha iyi kavrayabilmem için niye bir şey savlayarak bunu benimle denemiyorsun?'' ''Bu yaştaki bir adamı zorlu iş, adama zorlu iş buyuruyorsun Sokrat.'' demiş. ''Öyleyse sen Zenon, sen niye denemiyorsun?'' demiş Sokrat. Zenon da gülerek hiç öyle yanıtlamış. ''Sokrat, Parmenides'in kendisinden isteyelim bunu. Çünkü dediği gibi pek küçümsenecek bir iş değil.'' Nice iş önerdiğini görmüyor musun? Sayıca daha çok olsaydık bunu istemek doğru olmazdı. Çünkü pek çok kişi karşısında böyle şeylerden söz etmek bu yaşta birine yakışmazdı. Nitekim çoğu kimse her durumda böyle bir yöntem olmadan ve yanılgıya düşmeden doğruluğun içinde bulunan şeyleri aklımızın bulmasının olunaksız olduğunu düşünmez. Ben de Parmindez bunca zaman sonra seni dinleyebilmek için Sokrat'la birlikte bunu senden istiyorum. Antifon'un dediğine göre Zenon bunları söyledikten sonra Pithodoros, Aristoteles ve ötekiler onları kırmayıp söylediği şeyi göstermesini Parmenides'ten istemişler. O zaman Parmenides boyun eğmek gerekiyor demiş ama sanırım İbikos'un atının başına gelenler benim de başıma geliyor. Yarış için arabaya koşulmak üzereyken deneyiminden ötürü olacaklardan korkan bu yaşlı ata kendini benzeten Ozan... Bu yaşta istemeye istemeye sevişmek zorunda kalıyorum demiş. Ben de bu yaşımda bunca lafın altından nasıl kalkacağımı düşünürken korkudan titriyorum. Ama gene de Zenon'un dediği gibi biz bize olduğumuza göre gönlümüzü hoş etmek gerekiyor. Peki nereden başlayalım? İlkin hangi savı ileri sürelim? Zorlu bir oyun oynanacağı göründüğüne göre isterseniz benimkinden. Birin kendisi konusundaki benim savımdan başlayalım. Bir varsa ve bir yoksa Hangi sonuçlar ortaya çıkıyor? Kabul demiş o. Bana yanıt verecek olan kim demiş? En genciniz olsun çünkü en açık yanıtları o verecek ve düşündüğünü hemen söyleyecektir. Ayrıca onun yanıtları benim için de dinlenme fırsatı yaratacaktır. Bu konuda ben hazırım demiş Aristoteles. Çünkü en genç derken de beni kastediyordun ama yanıtlayabilmem için önce sor bakalım. O zaman şöyle demiş. Bir varsa çok olmayandan başka bir şey olmasa gerek nasıl çok olabilsin ki o halde ne parçası olur ne de bütün olur niye parça bir bütünün parçasıdır değil mi evet ya bütün nedir bütün olduğu için hiçbir parçası eksik olmayan şey değil midir elbette o halde her iki durumda da bütün de olsa parçaları da olsa bir parçalardan oluşacaktır ister istemez Demek her iki durumda da bir, bir değil, çok olacak. Doğru. Oysa çok değil. Kesinlikle bir olması gerekir. Gerekir. Demek bir, bir olacaksa ne bütün olacak ne de parçaları olacak. Öyle. Şimdi hiçbir parçası yoksa ne başı ne sonu ne de ortası olabilir. Çünkü bunlar onun parçası olur. Doğru. Bir şeyin başı ile sonu onun sınırı demektir. Elbette. Elbette. Demek başı ve sonu olmadığına göre bir sonsuzdur. Sonsuzdur. Öyleyse biçimi de yoktur çünkü ne küreden ne de düzlemden pay alır. Nasıl? Küre, uç uçları her yanda ortadan eş uzaklıkta olan şeydir. Evet. Düzlem ise iki ucu arasında bir perde gibi duran şey olsa gerek. Öyle. Düzlemden ya da küreden pay alsa birin parçaları oluyor ve çok oluyor. Kesinlikle. Demek parçaları olmadığına göre bir ne düzdür ne de yuvarlak. Doğru, böyle bir şey olduğuna göre hiçbir yerde olmasa gerek çünkü ne başka bir şey içinde ne de kendi içinde olabilir. Nasıl? Bir başka şey içinde bulunsa içinde bulunduğu şey tarafından bir çember gibi çevre kuşatılır ve pek çok noktasında pek çok başka noktaya değer. Oysa birim parçaları olmadığından, çember biçiminden pay almadığından pek çok noktada çevresine değmesi olanaksızdır. Olanaksızdır. Öte yandan kendi içinde olsa onu çevre saran kendisinden başka bir şey olmayacaktır. Çünkü bir şeyin içinde bulunan bir şeyin çevre kuşatılan bir şey olmaması olanaksızdır. Olanaksızdır. O zaman kuşatanın kendisi değişik bir şey, kuşatılan değişik bir şey olacaktır. Çünkü bütün olarak aynı anda, aynı nesne açısından her iki durumda olmak hem etkin hem edilgin olmak olanaksızdır. Bu şekilde de bir, bir olmaz artık. 2 olur. Öyle olur. Demek bir ne kendi içinde ne de bir başka şey içinde olmuyorsa herhangi bir yerde de değildir. Değildir. Bak bakalım böyle bir şey durabilir ya da devinebilir mi? Niye olmasın? Çünkü devinen şey ya yer ya da biçim değiştirir. Başka türlü devinim yoktur. Yoktur. Bir kendisinden değişik biçim alsa artık bir olması olanaksız olur. Öyle. Demek biçim değiştirme yoluyla kesinlikle devinmez. Devinmez görünüyor. Ya yer değiştirme yoluyla? Belki. Yine bir yer değiştirirse ya kendi kendine dairesel bir dönüş yapar, kendi çevresinde döner ya da bir yerden başka bir yere gider. Bu zorunlu. Şimdi kendi çevresinde dönen şeyin eksene dayanması ve öteki parçalarının eksenin çevresinde bulunması zorunlu. Peki ama ne ortası ne de parçaları olan bir şeyi ekseninde çevre döndürecek bir araç var mı? Yok öyle şey. Öyleyse yer değiştiriyor. Değişik zamanlarda değişik yerlerde oluyor ve bu biçimde mi deviniyor? Öyleyse öyledir. Ama onun için bir şey içinde var olmasının olanaksız olduğu açığa çıkmıştı değil mi? Evet çıkmıştı. Öyleyse oluşması daha da olanaksız değil mi? Nasıl olduğunu kestiremiyorum. Bir nesne bir şey içinde oluşsa, o oluşmakta olan şey ne onun içindedir ne de oluşmakta olduğundan, Bütünüyle onun dışındadır. Bu zorunlu değil mi? Zorunlu. Şimdi başka bir şey için bu söz konusu olsa, bu nesne yalnızca parçaları olan nesne olabilir. Çünkü aynı anda onun bir parçası içinde, bir parçası da dışında olur. Parçaları olmayan bir şeyin ise aynı anda hem içinde hem dışında olması hiçbir biçimde olanaklı değildir. Doğru. Ne parçaları olan, ne de bütün olarak bulunan bir şey, ne parçalar, ne de bütün olarak meydana gelen bir şey olduğuna göre, bunun bir yerde oluşması çok daha olanaksız olmaz mı? Öyle görünüyor. Demek bir yere giderek ve bir şey içinde oluşarak yer değiştirmiyor, kendi çevresinde dönen ya da biçim değiştiren bir şey de değil. Değil. O halde bir, hangi devinim açısından ele alırsan al, devinimsiz. Devinimsiz. Ama onun bir şeyin içinde olmasının da olanaksız olduğunu söyledik. Söyledik. Şimdi hiçbir biçimde aynı yerde değildir. Niye? Çünkü o neredeyse orada olsa gerek. Elbette. Ama aynı zamanda ne kendi içinde ne de bir başka şeyde bulunmasının olanaksız olduğunu da söyledik. Öyle çünkü. O halde bir hiçbir zaman aynı yerde değildir. Öyle görünüyor. Hiçbir zaman aynı yerde olmayan şey ise ne dingindir ne de durmuştur. Öyle olması olanaksız. Demek görüldüğü gibi bir ne durur ne de devinir. Kesinlikle öyle görünüyor. Ne bir başka nesneyle ne kendi kendiyle aynıdır. Yine ne kendinden ne de bir başka nesneden ayrıdır. Nasıl? Kendinden ayrı bir şey olsa birden başka olur ve bir olmaz. Doğru. Başka bir nesne ile aynı olsa o nesne olur. Kendisi olmaz. Dolayısıyla bir ne ise o olmaz. Birden başka bir şey olur. Öyle. Demek başka bir şey de aynı da değil. Kendi kendinden ayrı da değil. Değil. Bir olduğu sürece başka bir nesneden değişik bir şey de olmayacaktır. Çünkü bire bir nesneden başka bir şey olmak yakışmaz başka bir şey olmak değil yalnızca başka bir şeyden başka bir şey olmak yakışır haklısın o halde bir olduğuna göre değişik de olmayacaktır yoksa değişik olduğunu mu düşünüyorsun hayır ama bu nedenle değişik değilse kendi kendinden ötürü de değişik olmayacaktır kendinden ötürü değişik olamayacaksa kendi kendisi değişik olmayacaktır hiçbir biçimde değişik olmadığına göre hiçbir şeyden değişik olmayacaktır Doğru. Kendi kendiyle özdeş de olmayacaktır. Nasıl olmaz? Çünkü birin doğası kesinlikle özdeşliğin doğası değildir. Niye? Çünkü bir nesne bir nesneyle özdeş olduğunda bir olmaz. Kesinlikle. Çok şeyle özdeş olanın ise bir değil, çok olması zorunludur. Doğru. Ama bir ile özdeş arasında hiç ayrım yoksa bir nesne özdeş olduğunda hep bir olurdu, bir olduğunda da hep özdeş olurdu. Elbette. O halde bir kendi kendiyle özdeş olursa kendisi bakımından bir olmayacaktır. Bu şekilde de bir olmasına karşın bir olmayacaktır. Oysa bu olanaksız. Demek bir için başka bir nesneden değişik olmakta, kendi kendiyle özdeş olmakta olanaksız. O halde bu şekilde bir kendisi bakımından ya da başka bir nesne bakımından ne değişik ne de özdeş olabilir. Olamaz. Ne kendisi bakımından ne de başka bir nesne bakımından bir nesneye ne benzer olacaktır ne de benzemez. Niye ki? Çünkü benzer olan bir şey bir şeyle aynıdır. Evet, özdeşlik doğası açısından birden ayrı görünmüştü değil mi? Öyleydi. Bir, birin dışında herhangi bir şey olsa bir, birden daha çok olur. Bu ise olanaksız. Evet, demek birin ne başka bir şeyle ne de kendi kendisiyle aynı olması hiçbir zaman olanaklı değil. Öyle görünüyor. Demek onun başka bir şeye ya da kendi kendine benzemesi olanaklı değil. Öyle. Birin başka olması da olanaksızdır. Çünkü bu durumda o birden çok olur. Çok olur. Özdeşlik benzerlikle aynı şey ise kendinden ya da başka bir şeyden ayrı olan kendine ya da başka bir şeye benzemez. Doğru. Görüldüğü gibi bir ne kendisi ne de başka bir nesne bakımından ne başkalık taşıyor ne de benzemez oluyor. Öyle. Öyleyse bir ne kendisine ne de başkasına ne benzer ne de benzemez. Öyle görünüyor. Şimdi böyle olan bir şey ne kendisine ve başka bir şeye ne eşittir ne de eşitsizdir. Nasıl? Eşit olsa eşit olduğu şeyle ölçüsü aynı olacaktır. Evet, daha büyük ya da daha küçük olan ne ile aynı ölçüde ise ondan daha küçük olanlardan büyük, ondan daha büyük ölçüdekilerden daha küçük ölçülü olacaktır. Evet, aynı ölçüde olmadığı şeylerden daha küçük ya da daha büyük ölçüde olacaktır. İster istemez. O halde özdeşlikten pay almayan şeyin aynı olanların ölçüsünde ya da aynı olanlardan başka şeylerin ölçüsünde olması olanaksız değil mi? Olanaksız. Aynı ölçüde olmadığına göre ne kendine ne de başka bir şeye eşit olabilir. Öyle görünüyor. Daha büyük ya da daha küçük ölçüde olsa, ölçüsü ne ise o sayıda parçası olacaktır. Böylece de artık tek olmayacak. Ne ölçüde ise o sayıda olacaktır. Doğru. Tek ölçüde olsa ölçüye denk olur. Oysa onun herhangi bir şeyi eşit olması olanaksız görünmüştü. Öyle görünmüştü. O halde tek ölçüden, çok ölçüden ya da az ölçüden pay almadığına göre, özdeşlikten de hiç pay almadığına göre, göründüğü gibi ne kendi kendine ne de başka bir şeye eşittir. Yine ne kendi kendinden ne de başka bir şeyden büyük de değildir, küçük de. tamam öyle. Peki, birin herhangi bir şeyden daha yaşlı, daha genç ya da onunla yaşıt olması olanaklı görünüyor mu? Niye olmasın? Kendisiyle ya da bir başkası ile yaşıt olsa aynı süreyi ve dönemi paylaşmış olacaktır. Oysa birin benzerlikten ve eşitlikten pay almadığını söylemiştik. Öyle demiştik. Üstelik benzemezlikten ve eşitsizlikten pay almadığını da söylemiştik. Onu da demiştik. O halde nasıl olur da böyle bir şey bir şeyden daha yaşlı ya da daha genç ya da bir şeyle yaşıt olur? Olamaz. Demek bir, ne kendisine ne de başka bir şeye göre daha yaşlı, daha genç ya da onunla eşit olamaz. Öyle görünüyor. Böyle bir şey ise birin zaman içinde bulunması bütünüyle olanaksız